Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Hülya Aydın'ın başlattığı kampanya market fişlerinin kaldırılmasını ya da isteğe bağlı olarak basılmasını talep ediyor. Nedeni market fişlerinin neden olduğu kağıt israfı ve doğaya verilen zarar. Change.org Taksim Market Fişleri Adresindeki kampanyada Hülya Aydın şu soruları soruyor. Kaç kere alışveriş sonrası aldığınız fişlere baktınız? Peki kaç kere bu fişlere bakmadan önce çöpe attınız? Bu fişlerin içindeki mürekkebin doğaya karıştığını ve tahmin edemeyeceğiniz miktarda kağıt israfına neden olduğunu düşündünüz mü? Kampanyada ayrıca Fransa'nın 2018'in Kasım ayında aldığı karara göre 2020'de fişleri kaldırarak ayda ortalama... 848 metre kağıt tasarrufu yapmayı hedeflediğinden söz ediliyor. Kampanyada bu fişlerin insan sağlığını da olumsuz etkilediğinden bahsediliyor ve şu bilgilere yer verilmiş. Damacana ve biberonla gündeme gelen ve hormon bozucu olarak bilinen bisfenol A yani BPA. Bu fişlerde bulunuyor. BPA çocuklara erken ergenlik, obezite, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite gibi pek çok zarar vermekte. Erişkinlerde ise kısırlık, erken menopoz, astım, böbrek yetmezliğine neden oluyor. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre kasa fişlerinde ince bir şerit olarak kullanılan BPA sağlığı çok etkiliyor. Aynı zamanda BPA'nın en çok kadınları etkilediğini belirten uzmanlar özellikle hamilelerin tehdit altında olduğunu söylüyor. Sizler de bu kampanyaya imza vermek isterseniz change.org change.org.taksim.marketfişleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya Güllük Körfezi'ndeki yükleme limanının büyütülmesi planına karşı çıkıyor. Milas'ın Güllük Mahallesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Güllük Limanı revizyonu projesinin çevresel etki değerlendirme raporu geçtiğimiz hafta komisyonca yeterli bulunarak kabul edildi. Change.org Taksim Güllük Körfezi adresinde yer alan kampanyada Nihan Çınar, çet raporunda yanıltıcı bilgiler olduğunu ifade ediyor ve eleştirilerini listeliyor. Çok uzun olan bu listedeki değerlendirmelerin bir kısmını size değerle şu şekilde paylaşalım. Rapordan ve rapordaki proje çizimlerinden de anlaşılacağı gibi bir liman revizyon projesi değil yeni bir liman projesi demiş. Görsel haritada liman uzunluğu gerçek boyutlarında gösterilmiyor. Çünkü gerçek boyutlarında gösterilmesi durumunda limanın Dalyan'ın ağzını nasıl kapattığı görülecek ve harita Dalyan'ın varlığını da içermek durumunda kalacak ve gerçek açığa çıkacak. Raporda sanki Dalyan yokmuş gibi Sarıçay'ın doğudan körfeze döküldüğü gibi gerçek olmayan bir harita var. Oysaki ki Dalyan'ın ağzı 1-2 kilometrelik bir suyla bataklıklarla kaplı. Mevcut liman zaten Dalyan'a 80 metre yakınken yeni liman daha da yakın planlandı ve böylelikle bu durum gizlenmeye çalışılıyor. Raporda limanın şehriyle uzaklığı güllük merkez baz alınarak verilmiş ve sivil halka zarar vermeyeceği savunulmuş. Oysa limana 100 metre bile olmayan uzaklıkta, 850 konutluk Oryan sitesi bulunmaktaydı. Şimdiki durumda bile kanserojen madde tozları ve gürültüden büyük rahatsızlık duyuluyor. Raporda denize dolgu yapılmayacağı belirtiliyor ama rapordaki haritada limanın hemen arkasında büyük bir alanın tıraşlanacağı anlaşılıyor. Burası zeytinliklerin olduğu bir dağ. Bu durumda proje ne yazık ki gizlenmekte. Kampanyanın talepleri de Nihan Çınar tarafından 3 maddede ifade edilmiş 1. ÇED raporu birbiriyle çelişkili bilgiler içeriyor ve gizlenen gerçeklerle dolu ve iptal edilmeli. 2. kişi raporu içerik ve verdiği sonuç açısından kabul edilemez nitelikte ve bu akademik etiğe aykırı. Bilir kişi çet firmasının tuttuğu elemanlardan değil, yeniden ve içinde mutlaka çevre mühendislerinin ve su ürünleri akademisyenlerinin bulunduğu bağımsız bir heyet tarafından oluşturulmalı ve üstelik bizzat bölgeye incelenerek rapor hazırlanmalı. 3. Var olan limanın yeri bile yanlışken, ve çevreye ve insan sağlığına bu kadar zarar vermişken, bu proje tam bir yıkım projesi. Limanların yapılmasına kimse karşı değil. Ancak maden taşıma amaçlı bir limanın, çevreye ve insana minimum zarar vereceği bir yere taşınması en uygun olacak. Bu proje iptal edilmeli. Eğer bu kampanyaya imza vererek siz de destek olmak isterseniz, Change.org Taksim, Güllük Körfezi adresini ziyaret edebilirsiniz. Kocaeli Sivil Toplum Platformu'nun başlattığı kampanya, Sakarya iline bağlı Kocaeli ilçesinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesine karşı başlatıldı. Yeşil'in ve mavi'nin hayat bulduğu Kocaeli ilçemizde kimya organize sanayi bölgesi kurulmasını istemiyoruz diyen kampanya Change.org Taksim Kocaeli OSB adresinde yer alıyor, devam ediyor. Kampanya metninde şöyle denmiş, Kocaelililer ve doğa tutkunları olarak ilçede yapılmak istenen kimya ihtisas organize sanayi bölgesine karşıyız. Söz konusu Kimya Organize Sanayi Bölgesi girişimi, tarım alanlarını ve İstanbul halkının sağlıklı su ihtiyacını, karşılama gayesiyle kurulmuş Melen Barajı'nın bulunduğu su havzalarını ve tüm canlıları hedef alıyor. Kocaeli Sivil Toplum Platformu organizasyonunun düzenlemiş olduğu bu imza kampanyasına, insana ve bir bütün olarak doğaya saygılı herkesin desteklemesini talep ediyoruz. Bu kampanyayı desteklemek için change.org change.org.taksim kocaeli.osb adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org, özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Ayar. Sizlere gezegenimizin insan eliyle kirletilmediği bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi